Açık nimarlı. mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, sevgili dinleyenler, açık radyo dinleyicileri. Açık Mimarlık Programı'ndasınız, canlı yayındasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Volkan Taşkın, herkese günaydın, iyi bayramlar. Yanımızda kim var, bir bayram şekeri mi var? <gülüyor> evet, bir bayram şekeriyle beraberiz. Yelter <gülüyor> Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Nasılsınız, İyi bayramlar. Herkese bayramlar. iyi bayramlar. Her Bütün bayram. Mimarlık ve İslam Camii Asam'ın bayramı kutlu olsun. <gülüyor> evet, bugün bir bayram özel programı için burada toplanmış bulunuyoruz. Evet. Nerede kaldı eski bayramlar special? Aynen. Tatlı bir tesadüf. E, şeker bayramı olduğu için de bu üstüne vurgu yapayım. Kötü yani <gülüyor> espriler ardından. da bayramı ama. Evet. <gülüyor> i̇steyene şeker, isteyene, isteyene Ramazan. Ramazan diyelim. E, bugün e, eski bayramları yad ederek başlayacağız. Bir bayram programı klasiği. E, eski bayramlar nerede beyler? Önünüzde galiba. Evet önümüzde. <gülüyor> Dergin adı Ayda Bir değil mi? Ayda Bir dergisi. Yıl? E, yıl 1937. Yani Ayda Bir 1936'da aslında çıkmaya, çıkmaya başlıyor. E, böyle daha çok günlük hayat üzerine bir dergi. E, 1937 e, şeyinde e, sayısında e, bir tane dosya konusu var zaten. Hı -hı. Konuşuyorduk işte nerede bir yandan da dergi eski İstanbul ve yeni İstanbul tartışması. <gülüyor> tartışması. Bu, bugün bu, bizim... bu Sanırım hiç bitmeyen bir tartışma. Yıl 37 halen de. Nerede eski İstanbul, <gülüyor> nerede yeni İstanbul? <gülüyor> Ama bir dakika beyler, unutuyorsunuz ki İstanbul eski bir şehir. <gülüyor> yani bence Bizans devrinde de bu vardı. <gülüyor> yani <gülüyor> nerede o Teodosius dönemindeki İstanbul diye bir tartışma vardı. Ama <gülüyor> Yunanlar geldi, bozdu mu? Yani? Evet, Romalılar da Aynen. öyle mi diyor? <gülüyor> Latinlerden sonra kentin tadı kalmadı diye. Dergide eğlenceli bir şey, Gravürler ve yağlı boya tablolarla. O dönemin güncel fotoğrafları arasında bir karşılaştırma var. Yani önceki hali ve şimdiki hali gibi. Bugün de yapılan bir şey. Bazı yerler pek değişmiş gibi gözümüyor ama fotoğraf karşılaştırmasına <gülüyor> ne diyorsunuz? Ya Şimdi Anadolu Hisarı başlayalım. Bence yani burada biraz beğenilmeyen yeni Anadolu Hisarı gayet de güzel gözüküyor 1937 yılı. Yani özellikle şimdiye göre. Bugünden bakınca. Evet yani demek ki bu nostalji meselesi her zaman hani hep geçmiş daha güzel. Çünkü... Eski Anadolu Hisarı dedikleri de herhalde evet, gravürlerden bir 100 yıl ya da 150 yıl öncesindeki hali. E tabii hmm. daha boş. Hmm. Ee, yani binalar biraz daha kale kendini gösteriyor falan filan. Ama yani bunlar <gülüyor> yine de totalde baktığınız zaman eski İstanbul yeni İstanbul kıyaslamasında e, asıl problemi belki de şimdiki İstanbul olduğunu mu söylememiz lazım? Bilemiyorum yani hani ikisi de bana güzel gözüküyor. Sonra Bence, devam... <gülüyor> Bence hiçbir şey söylemesek de olabilir. <gülüyor> Valla yani. belki de yani. hani Metin'de şöyle bir durum var. Metin hmm. çok acıklı. Evet. Yani hikayeyi anlatıcı işte bir mezarlıkta orada yaşlı bir amcayla karşılaşıyor falan. Yaşlı Hı -hı. amca diyor ki işte birilerinin Fatih'e okumaya mı geldin? Hani Hı -hı. ne yapıyorsun diyor. O da yok hiçbir tanıdığım yok falan diyor. Yaşlı amca da o zaman boğaz Boğaziçi'nin ruhunu oku. Diye. diye işte eskiden buralar şöyleydi <gülüyor> böyleydi. 300 yıl önce böyleydi diye. Derinlikli. Ama bir yandan dediğim gibi hiç değişmiyor. Bana hep bunlar şeyi hatırlatıyor. Ya biz bu kadar konuşuyoruz ama şu radyo programının içinde de. <gülüyor> hani bunlar zaten hep konuşula gelen şeylermiş gibi bir yere değişmiyor hissi yaratıyor ama bir yandan da bu karşılaşma iyi işte. Ya aynen öyle metni şu an yani sadece Türkçesini değiştirip bugün yayınlasak olur. Olur. Olur. Şey olmadan. Olur. Peki yani o zaman mesela 2100 yılında da bugüne bakıp şey mi diyecekler sizce? Yani o zaman iyiymiş. 2013'ün İstanbul'u ne güzeldi. <gülüyor> Denebilir ya. Bilmiyorum. Buralar hep plazaydı. <gülüyor> Buralar hep ara elemandı. Hep ara elemandı. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda hiç kamu sağlan yoktu. Park falan yoktu. yoktu. Çok iyi gidiyordu her Bak şey Bak şimdi kentin merkezi Silivri'ye taşındı. Kadir Topbaş açıklama yapmış. <gülüyor> Silivri İstanbul'un merkezi olacak diye bir gazete haberi var. Peki İstanbul ne olacak? Bilmiyorum ya ondan bahsetmemiş. <gülüyor> İstanbul Tekirdağ ve Tekirdağ İstanbul şeklinde yeni bir şekilde. Yeni konut projeleri. Acaba şimdi hani biraz da e, hafif paranoyak düşüncelere giriyorum. Hatırlarsanız hmm. geçen hafta bu ee, muhtelif gazetelerde bir profesörün açıklaması vardı. Kanal İstanbul yapıldıktan sonra Marmara Denizi'nde evet. neler olacak. İşte şehri kesip bir çürük yumurta kokusu hmm. saracak. İşte bütün ekolojik yaşam ölecek. Belki de onu kabul ederek. Abi zaten İstanbul'un merkezi böyle tatsız bir yer olacak. Biz de acaba İstanbul'u Silivri'ye taşısak bir bölümünü. Bir bölümünü Kartal'a taşısak. Valla ondan daha... Yani... Çarpıcı bir gerçek var. Şimdi bayram günde bunu konuşmak <gülüyor> için bilmiyorum ama Akut'un yine e, hatırlatıcı billboardları var çevrede biliyorsunuz. Yarın deprem olacak diye büyük bir bolt yazı evet. altında da desek ne yaparsınız diye. Yani depreme dair önlemlerle ilgili. Yani Kanal İstanbul Projesi'nin dolayısıyla ortaya yazacak olan çürük yumurta kokusundan daha evvel daha başka bir durum da var. Ve 99 yılından beri çok... ...ekstra bir şey yapılamadı... ...özellikle e, yaşam alanlarında... ...yaşam alanında derken de yani, e, nasıl, yani... ...mahallelerde... yani ...nüfusun büyük çoğunluğunun... ...yaşadığı yerlerde... ...o da büyük bir e, problem şimdi... ...hani gülüyoruz eğleniyoruz bayram falan... ...ama sevgili dinleyiciler... ...böyle bir gerçek de var... ...bütün bu yaptığımız tartışmaların arasında da... ...bu e, başımızın üstündeki bu keskin kılıç... E, ...daha da sivrilerek... E, ...daha da parlaklaşarak... ...sallanmaya devam ediyor... Biz de arasında kaybolup gidiyoruz tüm hmm. diğer kentsel meselelerle ilgili. 99'dan beri Altın Saatler programı Açık Radyo'da devam ediyor. Sanırım Tabii. Halen daha da devam ediyor. Hmm. Yani Herkes her şekilde işindeki uzmanlık alanından kendi görüşsüzden desteklerini söylüyorlar. Yapılması lazım ama kentsel dönüşüm yasası hatırlarsanız hani deprem için... Biraz o motivasyonla tabii, çıkmıştı. Tabii, ilk, tabii. Ilk, çıkışı. i̇lk çıkışı oydu. Yani bir tek ama... o da değil. Şunu da hatırlatalım. Finansman açıdan tüm bu depremle ilgili dönüşümü desteklemek için pek çok e, yan vergiler, pek çok tüketim e, ürününe eklendiriyorsunuz. Evet, ÖTV ile meşhur ÖTV tabii, ile başlayan. Tabii onunla ilgili. Yani bir tek e, profesyonel alan, alanda destekli değil ama bir yandan ekonomik alanda da pek çok göya e, katkı sağlayacak olan düzenleme yapıldı ama sonuç bugün... Bugün... Çok... cami açılışı Hı -hı. oldu. Evet ondan bahsedilsem yani... bayram için mübarek bir madem evet bayram dedik bayram special dedik ee, Tabii ki bayramın sembol mekanları camiler Hı -hı. Ee, İstanbul'da yeni sembolüne kavuşacak inşallah Hı -hı. diyelim ee, çok tartışmalı olan Çamlıca camisinin e, bu hafta içinde tören at, temel atma töreni yapıldı Hı -hı. E, temel atma töreninde yine konuşmanın Konuşmaların arasında Yıldız isim, e, eski Toki, şimdiki şehircilik bakanı Sayın Bayraktar'dı. İnsan e, düşünceleri kadar büyüktür diyerek kendi kendini... <gülüyor> Teskip, teskip mi denirdi? Ne denir o kelimeyi unutturma ama kendi kalesine gol attı diyeyim de daha <gülüyor> şey olsun daha yani. Daha net. Ee, peki ee, ne demişti de e, gol oldu o kalede? E, bir sonuçta ara elemanız biliyorsunuz hepimiz. Evet. Yani bu dünya gerçek değil hepimiz ara elemanlarız. Bu coğrafyanın bir gerçeği var değil mi? <gülüyor> evet. Yani daha doğrusu kimse bir şey anlayamadı sanırım. Önce Müslümanlıkla bir bağlantı kurmaya çalıştı sonra coğrafyayla sonra kültürle. Yani sonuçta bir araylamanız ama tam sebebini kimse bilmiyor. Bence o konuşmayı... Ama cami yaparken de büyük düşünmek lazım. Onu da anladım. <gülüyor> Ve hayal ettiğimiz kadar Hayal varız. ettiğimiz kadar varız. Ee, i̇lginç bir yaklaşım. Ee, çevreci bir cami olacakmış. Ee, Tabi bu da herhalde mimarlık jargonuna eklenen yeni bir şey. Türkiye'den Hı -hı. bir katkı olsun bütün dünyaya. Çevreci cami. Ee, nasıl olacak derseniz... Kuleler kaldırılıyormuş. Görüntü yarattığı için. Evet da tabii bir ironi ama neyse yapacak bir şey yok. Ve etrafı yeşil alan yapılıyormuş. Ee, ve e, çok da büyük bir tören yapmamışlar. Asıl büyük töreni açılışta bütün İslam dünyasından önemli isimleri çağırıp yapacaklarmış. Hı hı. 37 bin 500 kişilik kapasitesi var. Ee, bir sürü bir sürü içinde başka mekanları var. Ee, artık bu saatten sonra hayırlı olsun demekten başka diyeceğimiz pek evet. bir şey yok. Çünkü e, bununla ilgili sıkıntılarımızı, şeylerimizi defalarca söyledik. Bizim dışımızda daha Yetkin insanlar, şey insanlar söylediler. Ee, Selçuklu Osmanlı tarzıymış. Şimdi bu kelimeye de ben çok yeni favorilerim arasında bu var. Selçuklu Osmanlı tarzı. Yani birbiri arasında 200-300 yıllık fark olan ve kökenleri bambaşka olan iki mimari akımı Selçuklu Osmanlı tarzı olarak birleştirmek harika bir şey. Ee, herhalde bu biraz yine ara tarzda bir şey. Ara eleman tarzı bir şey yani <gülüyor> ben tam anlayamıyorum çünkü belki Selçuk bu her şeyi ne? açıklıyor olabilir ya. yani ben, evet ben de aslında şey düşünüyorum bu bu tüm tartışmalar içerisinde bir de mimarlık ortamının içinden şöyle bir şey var ya işte ...Mimar Sinan mezarında ters döndü dönen falan hiçbir şey yok aslında yani sürekli bir yandan da işte o çünkü onların da büyük olsak şey işte bizim büyük Sinan gibi hmm. yapıyoruz halen camileri taklitlerine... Hmm. devam ediyoruz vesaire gibi bir şey var. Ama yani bir mezarına dönen bir Sinan yok. Veya işte evet. onu da tekrar bir liderleştirip şey şeklinde laflar da duyuyoruz. İşte Mimar Sinan bugün gelseydi işte bugüne kadar hiç gelişmediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Deyip geçerdi. Vesaire gibi. Yani bu bizim <gülüyor> kültürdeki şey durumu var ya var. insanları şey yapma hani. Bir isim belirleyip o ismini yüceltme diğerlerini de tamamen ya sönükleştirme ya yoktan sayma ya da işte karşı tarafını alma yani. Onu bir ağırlık noktası gibi kullanalım. Evet, Her şey evet. onun üstünden meşhur. Hatırlarsanız birkaç sene önce sanırım Urtanyeli, Mimar Sinan yoktu. Mimar Sinanlar vardır. Yani aslında en büyük başarısı organizasyon olan bir imparatorluğun evet. tabii ki mimarlık pratiğinin de tek bir isim üstünden ya da tek bir isimince dehası, becerisi üstünden yürümediğini. Yani nasıl bugün mesela biz bir e, Tadoando, Norman Foster veya vesaire tabanlı oluyor. Türkiye'deki örneğinde bahsettiğimiz ama aslında bir kurumsal yapıdan bahsediyorsak hı hı, kişiden hı. öte. E, bunun da o yıllardaki yansımasının benzer bir sistem olduğunu ve bu hasta mimarları denilen sistemin aslında içinden çıkan bir figür olduğundan bahsetmişti. E, tabii sonrasını hatırlıyorsunuz. Vay efendim evet. e, nasıl ecdadımıza böyle hakaret <gülüyor> edersiniz ki bunun arasında e, akademisyenlerimiz de var. <gülüyor> Ee, ne Osmanlıcılar da var ee, Selçuklu Osmanlı tarzı olanlar da var <gülüyor> ee, ve yani e bir, anda, bir anda tartışma aslında Osmanlı mimarlık nasıl yapılıyorduyu açacak bir tartışmayken e, senin aynen hani burada Hı -hı. açtığın pas gibi işte Mimar Sinan'ı yine mezarında ters döndürdüler işte Mimar Sinan'ı yine başına ya yani durmadan kişi üstünden ve sanki bütün Osmanlı mimarlığını bir kişi var etmiş ve e, yani çoğu insan hani Bugün mesela Mimar Sinan'ın sabah haberlerde bir program vardı. İşte Mimar Sinan referanslarıyla Sultanahmet Camisi'ni anlatmaya çalışıyorlardı. Hı hı. Yani e, ve Ayasofya'nın depreme nasıl dayanıklı olduğundan bahsediyorlardı. E, Ayasofya iki kere Bizans döneminde kubbesi çökmüştür. Hı hı. E, Mimar Sinan'ın kendi yaptığı binalar arasında ciddi problemler vardır bazen Bazıları ve sürekli ciddi müdahale. mühendislik harikalarıdır. Ve yani bunları kabul etmek e, bizim ecdadımıza ya da mimarsanın ya da hasta mimarlığının kendi üretim pratiğine ve onun yarattığı deha'ya bir hakaret değildir. Tam tersi o problemleri kullanmaktır. En basiti Fatih Camisi bir kilise üstüne yapıldığı için zemininde ciddi problemler olduğu için her depremde bir numaralı riskli yapılardan birisidir. O zaman bir dakika ciddi ciddi <gülüyor> muhabbete girdik. Evet. Biraz durumu yumuşatalım. Evet, takarak ikiliyle <gülüyor> başlayıp bir <gülüyor> evet, anda. <gülüyor> aynen. E, o zaman şimdi Bayram Özel programında herkes getirdiği sazıyla beraber <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler çalmayacak. Merak etmeyin bu kadar da cıvımayacağız. yiyeceğiz. Barış Manço'dan <gülüyor> bizim yerimize eğlendirecek olan bir parçayla devam edelim. Birazdan beraberiz. Sen <gülüyor> Anamla sus sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizim düşler ağlarsın o gün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri elimizde taze gül çiçekleri yüzmeyelim Bugün annemizi, bugün bayram. Erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. elimizde taze kıl çiçeklerin, yüzme Bugün annemizi, sen yaz gecesi.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 Bugün bizi bekler Bayramlarda Hüzünlenir melekler Gönül alır Bu güzel çiçekler Açık Mimarlık programındasınız Ben Hasan Cenkdereli Ben Volkan Taşkın Ben Yel Tahkan Bayram Özel programında sizlerle beraberiz Müzik arası vermeden az evvel Volkan bayağı ciddi bir şekilde <gülüyor> bayramın tüm deşesini dağıtarak. <gülüyor> evet şu, şu, şu güzel ortamı mahvettim ama <gülüyor> evet. Allah'tan Cenk hazırlıklı geldi. Evet, ee... Masanın üstünde dergiler, tarihi <gülüyor> ara okumalar falan var. Benim elimde de biraz önce hayal kurmak ve büyük düşünmek vesaire gibi bir şeylerden bahsetmiştik. Elimde de Gülbe Şeker diye bir kitap var. Mary Işık'ın, Işık'ın kitabı adamam bu Türk tatlıları tarihiyle ilgili bir kitap ama ne alakası var derseniz konumuzla ilgili. Çok ilginç bir şey var. E, maket vesaire gibi şeyler mimarlığın konusu. Burada da Hansel ve Gretel hikayesini e, yani aratmayacak olan inanılmaz tasvirler var. Bunlardan bir tanesi de şu. E, şeker bahçeleri ya da şekerden bahçeler ve hayvanlar. Bunlar dev boyutlu şeyler. Bazılarını isterseniz okuyayım e, kısa kısa. Özellikle düğünlerde ya da şehzadelerin sünnetlerinde o uzun süren 52 gün süren sünnetlerde bunlar böyle arz endam eden dev bahçeler yaklaşık 10 e, gemici tarafından taşınan e, ağaçlarının e, dalları şeker jelatininden ondan sonra bahçenin içindeki kumlar mistlerden falan hatta bir tam tasvir okuyayım isterseniz size. Şehzadelerin sünnet alayında nahıllarla beraber bu nahıllar... E, Şeker ağaçları, ağaçları demek. Ee, nahıllarla beraber şeker bahçeleri de geçirilmişti. Şeker bahçelerinin toprağı şekerden, tozu miskten, çakıl taşları badem şekerinden, laleler, nesrinler, güller, zerrinler vesaire çiçekler de rengarenk şekerlerden yapılmıştı. Şeker bahçelerinde iri tersaneli delikanlılar taşıyorlardı. Bunlardan sonra da kırk nefer kırmızı mintanlı tersane neferi geliyordu ki ellerinde birer tabla. Tablaların içinde de şekerden yapılmış kuş, fil... ...deve çeşit çeşit hayvan tasvirleri vardı. Bu şekerlerle ilgili, şekerlemelerle ilgili bölümde başka tasvirler de var. Mesela neredeyse gerçeğine yakın bir boyutta bir at ve üstünde süvarisiyle beraber geçiriliyormuş. Kötü bir anıdan bahsediliyor. Bir şehzade sünnetinde bunlar geçirilirken... ...yağan yağmurda şekerden yapılmış olan bütün bu şeylerin bozulduğuna dikkat çekiliyor... Ee, ...şöyle de bir şey var... ...umarım başına kötü bir şey gelmemiştir... ...burun kellesini tarzı... Ha? ...herhalde e, takdiri ilahi denilerek... E, ...hoş görülmüştür... E, ...bütün bu şekerleri ve... ...şeker alayını öyle diyelim... E, ...halkın nasıl kapış kapış sonradan... <gülüyor> ...tükettiğine dair olan tasvirler de var... ...herce şöyle bir şey de var işte... ...birinde bahsediyor... ...bahçelerden bir tanesinin ortasında bir köşk... ...diğerinin ortasında da bir havuz ve içinde... ...büyük bir sandal var... ...o havuzun suyu da şerbetten... Yani bahçeyle alakalı olan her şey tatlı ve tükettebilir olan malzemeden yapılmış durumda. Nedense bunlar benim hayal gücümü zorluyor arkadaşlar sizi bilmiyorum ama. Yani Hansel ve Gratel'i küçük yaşlarında öğrenip Grim kardeşlerle tanışmış biri olarak. Şimdi Osmanlı'nın bu sahip olduğu muhteşem gelenekle daha geç bir tarihte tanışmış olmak beni... Ee, üzüyor açıkçası. O zaman bir çağrı yapalım buradan. <gülüyor> Bütünliğe <gülüyor> Bütün Osmanlıcılara. Korku. Şeker bahçemiz nerede? Evet. Aynen öyle. Bu bayramlarda bu bütün çocuklar ve İstanbul halkı adına ve evet. e, İslam alim adına bak daha da büyütüyorum. Soruyorum. Şeker evet. bahçemiz nerede? İstanbul'da neden bu geleneklerimiz yeniden yaşatılmıyor? Evet. Fesane şenliklerinde neden bu şekerleri göremiyoruz diye de soruyoruz. Daha da fantezi durumunu da açabiliriz. Bu gerçek. Bu kitap ben bunu çok seviyorum çünkü gündelik hayata dair de çok fazla şey söylüyor yemek ve içmekle alakalı olan bu tarz kitaplar. Hani zamanına biraz önce derginin üstünden konuşmuştuk işte eski hali kalmadı dediğimiz İstanbul ya da Anadolu coğrafyası ya da Rumeli coğrafyasına dair Osmanlı topraklarında ya da Erken Cumhuriyet'in neler olduğunu yeme içme üstünden öğrenebilmeyi büyük bir fırsat bunlar. İstanbul'da başkentte her daim her mevsim kar ve dondurmanın bulunduğundan bahsediyor kitapta ve bunun büyük bir organizasyon olduğundan bahsediyor. İşte sadrazamın örgütlediği karcı başlarının topladığı karlar depolara konduktan sonra e, sadrazamın verdiği şen, şenlik ve büyük bir yemekte e, bu karcı başları ve buna katılan yeniçeriler başlarına karlardan sarık yaparak ellerinde de buzlu yani buzdan mızraklarla birbirlerine ve halka kar topu atarak bütün bu e, şenliği kutluyorlarmış. Bu da ayrı bir Efsane. Ben, ben buna daha şey yapmıyorum. Kartopu atan sarıklı insanlar düşününce böyle saray içinde çocuklar gibi şen bir grup. Bu benim daha hayal gücümü zorladı açıkçası. Haşa mı diyorsun? Te Temaşa yapıyorlar. Te Karşılıklı <gülüyor> kaleler. kaleler. Padişah atan olmuş mudur acaba? Bilmiyorum. Sanmıyorum ben de. Ben de sanmıyorum. Zor olur biraz. Daha çok sokaklarda olan bir şeyden bahsediyorum. <gülüyor> sarayda olan saray, sarayda kalır. Duvarına abi. atmak... <gülüyor> Biraz tehlikeli bir şey <gülüyor> ama yani bunu şeye bağlamak isterim ben ara eleman durumunu nasıl bağlayacaksın dersen hani hayal kurmak <gülüyor> hayal hayaller içinde yaşamak şimdi şöyle bir gerçeklik de var ee, bu boğaz köprüler kurulmadan tüneller yapılmadan önce uçularak da aşıldı <gülüyor> en azından öyle oldu anlatıldı ee, Hazarfen evet. ya da Lagari var o da roketle uçuş denemeleri yaptı ama her ikisi de e, uçmayı uçmaya dair kendini durdurmayan adamı hiçbir güç durduramaz diye hepsi sürgüne gönderildi ee, ve kendi ecelleriyle ya da bir şekilde daha sonra öldürtüldüler. Yani bu topraklarda hayal kuranlar sevilir mi o kadar? <gülüyor> <diye>. Valla tartışmalı <gülüyor> bir şey yani e, so so Sokulu'nun tarafından... mesela kanalı projesi vardı hani bize öğretildi. Hmm. Tabi o zamanlar Osmanlı onu yapacak ekonomik e, şeyde değilim. mühendislik bilgisi olduğunu farz etsek bile ee, ama sonra yapıldı. Hı hı. Ve ne kadar önemli bir e, ulaşım yöntemi olduğunu hı hı. tarih zaten kendisi gösterdi. Ya da e, Rusya'nın güneyindeki Ukrayna bölgesindeki nehirleri birbirine kanalla bağlamak. Hı hı. Sanki şöyle bir şey var. E, biraz bu herhalde her ülkenin ya da dönemin kendi içinden çıkan bir şey. Hayaller hani o mevcut sosyopolitik ortamla barışık olduğu sürece ya da böyle şeker gibi nispeten zararsız şeylere temas ettiği sürece problem yok ama işte mesela hmm. uçmak o dönem için bağlamı komple değiştirdiği evet. için, insan algısını değiştiren bir şey olduğu için e, büyük olasılıkla her büyük devrim gibi ciddi tepkiler yaratmıştır. Doğru. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Bir yandan da şu hayal kurmak deyince yani Kanal İstanbul projesi kadar büyük bir hayal. <gülüyor> ne kadar daha öncesi olsa da Ama tam da dediğine şeyde... denk geliyor işte. Tam dediğine denk geliyor. Yani o hayal ne kadar bu dönemin yöneticisinin ve tekniğinin ya da tahayyülünün kenarında yanında tam da kendisi ise ne kadar ona yakınsa gerçeğe daha yakın tartışmadan evet. daha uzak birdenbire hiç olmayacak olan bir şeyi gerçeğe dönüştürmek ne kadar kolaylaşabiliyor ha, eğer. tersten düşünelim hani bütün ekolojik sıkıntılarını falan bir kenara bırakalım hmm. mesela üçümüzden birisi aklına böyle bir proje gelse Kanal İstanbul gibi ve bunu devletteki herhangi bir insana anlatsa başbakandan da bahsetmiyorum nasıl bir tepki alırdı Büyük olasılıkla arkadaşlar manyak mısın? İşte öyle şeyler olabilirdi. Yani <gülüyor> icat çıkarma. Hani bizim İicat, dilimizin güzel kelimesi. Baş Başımıza icat çıkarma. Bak ama bak nerede yaşadığını unutuyorsun ve hangi coğrafyada yaşadığını unutuyorsun. Çelişiyorsun bak icat çıkarmaya gerçekten. Bu da çok <gülüyor> iyi bir laf. Yani bu bu kadar şey yani bir de bu dönemde onu da hatırlatalım. Tam bütün bu tartışmalar varken bir yandan da Google'ın Science Fair'ında e, bir e, bir Türk öğrenci var evet. şu an 16 yaşında işte muz kabuklarından biyoplastik üretiyor. üretiyor ve şu an işte onun için... Uluslararası final şeyinde kalmış durumda ve oylamanın parçası şimdi bir yandan da bu var. Yani hayal kurabilenlerle <gülüyor> hayal duramayanlar mı ya da onu kontrol altına almaya çalışanlar mı bütün bu algı dünyasını biçimlendiriyor? Bilmiyorum yani. Vallahi evet o biraz yine bayramda evet. şey konulara döndük. Nerede kaldı <gülüyor> şeker bahçeleri? O zaman nerede kaldı kitap daha tatlı tan bir tarifle <gülüyor> devam <gülüyor> edeyim. Ama durum durum bu. Durum bu sevgili dinleyenler. Yani eski bayramları yad edip eskilere dönüp bakıp hayallerin arasında e, geleceğe doğru bir e, motivasyon ararken e, tartışmaların gelip tıkandığı nokta bu işte. Yeni icat çıkarmayla hayallerin kadar bir hayat yaşarsın arasında <gülüyor> sıkışıp kalan bir zihin. Ya ara eleman değiliz de arada kaldık arada, yani. Arada kal o, o, yani durum o, durum o, o kesin yani. Bir arada kalmışlık durumu var evet. yani. Ve bu sanırım hepimize sirayet etmiş durumda. Günlük hayatımızdaki davranışlarımızdan hani kurduğumuz ilişkilere kadar bu çok ciddi bir problem. Hı hı. Bu mimarlığa çok yansıyor. Bunu şey yapamayız. Ya yani En basiti bu tekrar camiye döneceğim ben. Hı hı. Biraz takıntılıyım <gülüyor> bu hafta. Evet. Ee, yani sonuçta... ...görkemli bir eser yapmak istiyor olabilirsiniz. Gelecek kuşaklara bir şey bırakmak istiyor olabilirsiniz. Bir yönetici olarak... ...bu tarz bir şeyler yapmanız... ...kamu e, fonlarının... Hani, ...israf etmediğiniz sürece... ...anlaşılabilecek bir şeydir. Hı hı. Ee, ama... ...temelde şu soru geliyor. Döneme ait e, bir şey mi bırakıyorsunuz? Yoksa... ...geçmişin... E, izini, puslu izini üstüne taşıyan kişiliğini de tam oturtmamış e, puslu sisli bir şeyler mi bırakıyorsunuz? Hı. Yani nasıl ki Süleymaniye bir dönemi çok net yansıtır. İstanbul'un ve Osmanlı'nın görkemliliğini yansıtır. Nasıl, e, fakat ya ondan esinlenen vs. mesela Mısır'daki e, Kavalalı döneminde yapılan Hı. cami çok insanın aklına gelmez. Çünkü o bir aslında tepkidir aynen. Osmanlı'nın aynısını ben de yaparım demektir ki mimari kalitesi vesaire sen hiç bahsetmiyorum. Hani hı. görkemli bir yapıdır ama kişilik ve şey olarak kopamamanın ve o kopamama babadan kopamayan oğul şimdi, şeyini Şimdi olan şey de tam onun gibi bir şey değil mi? Evet. Arada evet. zaman girmiş olmasına evet. rağmen. Zaten bir kere Selatin Cami kafasıyla bu işe girmek çok yanlış evet. bir şey. Çünkü o camilerin şerefe sayısından işte yerleşiminden her Hepsinin şeyinde mi? sembolik evet. şeyler vardır. Hı hı. Yani şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının Hani bunların içine nasıl bir gelenek için oturtacak bu da problem. Ama hani... işte biraz önce dediğin şeyi e, estetik ya da teknolojik anlamda değil ama ya da mimarlık tarihi anlamda değil ama böyle e, güncel politikayı incelemek ya da yarın öbür gün tarihe dönüp baktıklarında birilerinin anlayabilecekleri çok tam bugüne dair bir eser olacağına inanıyorum ben onu. O, yani onda şüphemiz yok. Onda şüphemiz yok. Yani, şüphemiz yok. yani gün, zamanın ruhunu Evet, yansıtan. tam zamanı ruhunu zamanın yansıtan, ruhunu yansıtıyor. Işte, altında alışveriş alanları, çevresinde yaşam alanları, kendisi bilmem kaç bin kişilik bir cami olacak vesaire, estetiğini. Etrafı, Estirdiğini... etrafı boşaltılıp yemyeşil olacak ve hani Osmanlı şehrinde ya da genel anlamda İslam şehrinde pek görmediğimiz tek Hı -hı. başına kalan cami. Cami durumları yani olacak. Yani hani şimdi böyle şeyler olur ya son belki de artık hızlı kapatmamız lazım ama hani bizde restorasyon yapılırken hamam restore edilir etraftaki bütün binalar yıkılır hamam tek başına kalır. Öyle. İnsanın <gülüyor> algısında şey olur. Hani sanki adamlar hamama tek... uzağa bir yere gidiyorlar. Halbuki o mahallenin içinde bir yapıdır. Aynen ama o öyle. dokuyu kaybettiğimiz için hamam tek başına kalmıştır. İşte tüm bu konuştuklarımız 1937 tarihli <gülüyor> Ayda, bir Ayda Bir Dergisi'nde bulunabilir. <gülüyor> evet. Bayinizden ısrarla isteyiniz. Bulabilirsiniz <gülüyor> Kafası, ya da <gülüyor> Ya da onun zihniyle oynamak isteyebilirsiniz. Biraz değilim. iyi davranın İsterseniz. ama <gülüyor> biraz eski bir dergi. Sayfaları kopmasın. Teşekkür ediyorum. Bugün burada canlı yayında benle beraber olduğunuz için. Evet. <gülüyor> Sizlere de iyi bayramlar diliyoruz. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz.